Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. elhamdülillahi ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nautu billahi min şururi anfusina ve min siyyati amalina. Men yehdihillah felamudilla lah ve men yudlil felahâdiye lah. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah ve şahid olun muhammedin abdül ve rasul بعد fayayi بعد الله ittakullah ve atiuh inna allah ma alzeen ittaku ve lzeenhum muhsinun. Kâl Allâhü Teâlâ azza wajel fi kitâbhi al-karîm ve lzeen فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَٓا كَزَالِكَ الْخُرُوْجُ كَزَالِكَ <gülüyor> تُخْرَجُونَ <gülüyor> Sadakallahu lazim. Zuhruf Suresi 11. ayetin malini veriyorum. Gökten bir ölçüye, bir miktara göre suyu indiren odur. Biz onunla kupkuru hale gelen ölü memlekete hayat veririz. İşte aynen böyle kabirlerden de sizi bu şekilde çıkartılacaksınız. Çıkaran O'dur. Birkaç ayet mali daha vereceğim. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu depolayamazdınız. Hicr Suresi 22. Gökten belli ölçü ve miktarda su indirdik de, onu yerde durdurduk. Yeraltı sularına dikkatimizi çekiyor Mü'minun Suresi 18. ayet. Yine rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için Allah'ın varlığına ve birliğine deliller vardır. Evet, geçen hafta yağmurdan bahsetmiştim. Bu hafta biraz kardan ve yine yağmurun bazı özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü müminler tefekkür ederler kainata bakarak ve derler ki Rabbimiz hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Dolayısıyla yeryüzünün ayetlerini de okumak zorundayız. Kainatın ayetlerini. Yeryüzüne her saniye ortalama tam 16 milyon ton su iniyor. Her saniye 16 milyon ton su. Aynı miktarda da yeryüzünden bu kadar su buharlaşıyor. Modern bilimin ortaya koyduğu bu gerçek, 1400 yıl önce yüce rehberimiz Resulullah tarafından şöyle ifade edilmiş. Her sene yeryüzüne inen miktar su eşittir. Suyun miktarı eşittir. Sadece suyun indiği yerler farklıdır. Buyuruluyordu. O günkü bilimle, o günkü tahminlerle böyle bir sözü söyleyebilmek hepiniz takdir edersiniz ki mümkün değildir. Ama ancak kendisine vahiyle esasları bildirilen bir şahıs bu sözü söyleyebilir. Tabii ki yağış miktarı her yerde aynı değildir. Allah'ın ihtiyaca, belirli ölçüye göre ki o ölçüleri biz tümüyle anlayamayız, indirdiği ve dağıttığı, tevzi ettiği sudan hepimiz nasibimizi almak durumundayız. Dünyanın üçte ikisinin su olduğunu hepimiz biliyoruz. Benzer bir durum insan içinde aynıdır. Biliriz ki insan kainatın küçültülmüşü, kainat da tabiat da insanın büyüğü. İnsanların yüzde yetmiş'e yakını sudur. Kanın yüzde seksen üçü, embriyonun yüzde doksanı, kasların yüzde yetmiş beşi böbreklerin yüzde ikisi, yüzde seksen ikisi, beynin yüzde yetmiş dört buçuğu su. Hani beyni sulanmış derler. Aslında beyin bir ada gibi suyun içinde bulunmakta. Beynin sulanması gayet doğal da, beynin ayrı ayrı sularının azıcık azalması işte nice anormalliklere sebep olur. Ve oluyor da o anormallikleri bazıları başka varlıklara atfediyorlar güncel tartışmalarda olduğu gibi geçiyorum su sürekli olarak büyük insan diyebileceğimiz tabiatta olduğu gibi vücudumuzun yüzeyinden de buharlaşıp atmosfere karışır suyun meydana gelmesi dünyaya gerektiği kadar depolanması bir tesadüf değil ince hesapların ilahi ayarlamaların bir sonucudur suların en derin yeri 10.000 metre civarındadır. En yüksek dağda biliyorsunuz 9.000 metreye yakın bir yükseklikte. Yüksekliklerle çukurların e, dengeli olması ve yeryüzünün şekillenmesi bile bir ince hesap ürünü, bir sanat eseri olduğu gibi suların bütün kara parçalarını kaplamaması e, ve sularla birlikte yeryüzünün de tanzim edilmesi ayrı bir sanat eseridir. Yağmurların dizginini elinde tutan, karın dizginini de elinde tutuyor. Bir arabacı atın dizginlerine sahip olup, arabasını nasıl istediği yere sevk ederse, bulutları rüzgar atına bindiren, onun dizginini tutan, yükseliş ve alçalış mesafelerini ayarlayan, bir de kar tanelerini hem tane tane yağdırıp, hem de bunların birbirine yapışarak çığ gibi başımıza düşmesini önleyen bir zat var. Hem de düşen kar tanelerinin her birini öyle bir süslüyor ki, görüp de ibret alalım diye. Kar yağdığı sıralarda önceden bir siyah mukavva hazırlamış olsak, karın düştüğü yere koymuş olsak, Yağan kar tanelerine de büyüteçle bir baksak, nasıl bir sanat eserlerini görmüş oluruz. Altıgen, çoğu altıgen olan, bazıları sekizgen olan kar taneleri. Yani bir genç kızın çeyizine işleyeceği nakışlardan belki en güzelini bu kar tanelerinde bulunduğunu görebileceğiz, şahit olacağız. Mükemmel geometrik şekilleriyle, Adeta gökyüzü çiçeklerine benzer. Merak edin bir bilgisayardan, internetten kar kristallerine bir bakın. Nasıl bir güzellikte olduğunu, en usta desinatörlerin elinden çıkmış harika motifler gibi her birisinin çok gerift sanatkarane yapıları olduğunu görürüz. Yani bir tanesini bile en dahi mimar dakikalarca uğraşmadan çizemeyeceği halde Cenab-ı Hak milyarlarcasını her saniyede şekillendirip eşit ağırlıklarda kesip yeryüzüne gönderiyor. Hem de hiçbiri diğerine benzemeyen orijinal nakışlar. Yani ne kadar kar tanesi vardır o kadar farklı şekiller vardır. Hiçbir kar kristali diğerinin aynısı değildir. Bu konuda bir sürü araştırmalar yapmışlar. Kar kristallerinin fotoğraflarını çekmişler. Sözgelimi ta 1885 yılında bir fotoğraf sanatçısı tam 50 bin, 50 bin tane kar kristalinin fotoğrafını çekmiş. Hiçbirisinin birbirine benzemediği görülmüş. Sonra Bunların içerisinden rastgele altı bin tanesini bilgisayara yüklemişler ve hiçbirinin benzemediğini sonraki kar kristalleriyle de karşılaştırarak tespit etmişler ki bilim adamları diyor hiçbir kar tanesi diğerinin aynısı değildir. Hiçbir ağaç yaprağının aynısı olmadığı gibi, hiçbir insanın aynısından bir daha bulunmadığı, hepimizin orijinal olmamız gibi, Öyle bir sanatkar ki cenabı Hak, bir yarattığının aynısını bir daha tıpkısını yaratmayı kendi sanatına uygun görmüyor ve her yaptığını en güzel bir şekilde, orijinal şekilde sanatını icra ediyor. Evet, bu tablolar yine bir su zerresinden yaratılan insanoğluna yaratıcısını göstermeye yeterlidir her yaratılışta ciddi manada bir sanat gözükmektedir. Yağmakta olan kar tanelerini alıp incelediğimizde yeni, yeni yeni şekiller görmek bizim için kaçınılmaz bir durum olur. Sanatkarı takdir etmemek elbette birazcık yaratılışını bozmayan, fıtratıyla alakalı olan her insan için şart. Her yarattığını özellikle insanı benzeyen özellikler içinde benzemeyen nice farklılıklarla yaratan evrenin muhteşem muhteşem sanatkarı için milyarlarca kar kristalini ayrı ayrı güzellikte Bedi ismiyle orijinal biçimde yaratmanın hiç de zor olmadığını günümüz bilimi görmek isteyen her göze fotoğraflayıp gösteriyor. Yağmur ve kar fırtınalı havalarda dahi yağarken birbirleriyle çarpışmaz. Eğer çarpışsa, yeryüzüne gelinceye kadar dev kütleler halinde, kafamıza kardan adam gibi karlar düşerdi. Ve bu kütlelerin en hassas terazilerin ölçemeyeceği hassasiyetle birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Eğer kar taneleri birbirine eşit olmasaydı, aynı gramda, aynı ölçülerde yağmasaydı, Birbirinden ağır maddeler düşerken, ağır olanı daha hızlı yol alarak önünde bulunana çarpabilirdi. Ve o zaman kar tanelerinde de birleşme özelliği olduğundan kocaman kütleler halinde kar topları yağardı üzerlerimize. Odur ki her şeyi en güzel yarattı. Secde Suresi 7. Ayet Sizi temizlemek için Allah gökten su indiriyor. Enfal 11 Enfal 11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 Su buharlaşır, sonra da yukarıya çıkar, yağmur gibi iner. Bu kadar e, e, basite alırlar kimileri. Unutulan hususlar vardır burada. Nasıl bir tencere, tencerenin içinde su var ve bu su sobanın üzerine konmuş, sobada yakılmışsa, iyi, yeryüzü sularını su yatakları denen kaba koyan, güneş ısısıyla bunu buharlaşan bir zat var. Bu bulunmalı ve bilinmeli. Yani suyun teşekkülünden tutun buharlaşmasına kadar bütün bir süreç bir tertip ve nizam içinde yürüyor. Bu nizamı koyan bir yaratıcı var. Suların öyle buharlaşmasıyla yağmurun olu vermesini izah edenler aslında şu sorulara cevap vermeliler. Sular en fazla nereden buharlaşır? Denizlerden ve okyanuslardan. Peki en fazla su, yağmur olarak denizlere ve okyanuslara mı dökülür? Denizlerin fazla ihtiyacı yoktur suya. İhtiyacı olan ormanlara Allah onları dağıtır. Yine buharlaşma mevsim olarak en fazla ne zamanda olur? Diyeceksiniz ki baharda ve en fazla da yaz mevsiminde. Ama yağmurlar işte yazın fazla yağmazlar. Çünkü kışın daha fazla ihtiyaç vardır bitkilerin bitmesi için. O ihtiyacı bilen, diğer yaratıkları da var eden bir zat, bütün bunları ne yapar? Ee, en ince hesaplarla e, bizim anlayacağımız, anlamayacağımız ölçüde hesap eder. Boyacılar varsa içimizde bilirler. Beyaz renk Renklerin en zor olanıdır. Söz gelimi maviyle yeşili karıştırırsınız, sarı rengi elde edersiniz. Ama beyaz rengi elde etmek için yanlış bilmiyorsam 130 küsür rengi karıştırmanız lazım. Yani öyle 3-5 renkle beyaz elde edilmez. En zor renk odur. Allah suyu göklere çıkartırken Göklerden nerede, nasıl bir boyayla bembeyaz karı ne yapıyor? Oluşturuyor. Bunlar böyle basit hususlar değildir. Ee, bilimin dediği söz gelimi iki hidrojenle bir oksijenin yan yana gelmesi ne olur? Ee, suyu ortaya çıkartır. Öyleyse susuzluktan kırılanlar e, madem işin formülünü biliyorlar iki hidrojen, bir oksijen bir araya getirsinler, eversinler, su diye bir şey oluşturuversinler. Kaldı ki böyle bir şey olmadığı, o suyun tazeliğini, duruluğunu, mikroplardan arınmış şeklini, tadını, lezzetini veremeyecekleri gibi efendim hidrojeni, oksijeni de kim yaratıyor? Onu değerlendirmek gerekir. Yağmur doğanın sevinçten ağlamasıdır derler. Bir yağmur damlasının buharlaşıp gökyüzüne çıkması, yoğunlaşıp yağmur halinde yeryüzüne inmesi esnasında, şiddetle inmeden rahmet olarak başımızı okşaması, canlıların imdadına yetişmesi, şefkatle üzerine düştüğü en nazenin yaprağı bile zarar vermeden üstüne düşmesi muazzam bir sanatın eseridir. Bilmem bilir misiniz, bir yağmur kim bilir ne kadar uzak mesafeden aşağıya düşüyor. Bir kelebeğin kanadına düşen yağmur tanesi bir okşama gibi gelir. Kelebeğin kanadını ne yapmaz? Ee, rahatsız etmez. Kelebeğin e, elinizle alamayacağınız kadar incecik nesi vardır? Ee, örtüsü vardır. Veya bir gelincik çiçeği dediğimiz bir çiçeğin Nesi? Bir yaprağı veya kendisini oluşturan özellik. Onu yaratan Rab, onun neden rahatsız olacağını bilir. Yağmuru onun üzerine düşürürken, onun zarar görmeyeceği şekilde indirir. Bütün bunlarda Rabbimizin büyüklüğünü anlamamız ve tesbih etmemiz ve onun kulu olduğumuzun bahtiyarlığını görüp, ona kulluk yapmamız icap eder. Evet, yağmur taneleri de öyle yer çekimi kanunu koyan Allah aynı zamanda diğer kanunuyla efendim yer çekiminin tersine olan hava direnci kanunuyla yağmur tanelerini öyle indiriyor ki birbirlerine değmiyor. Yine kafamıza kova gibi su birikintileri düşmüyor. Söz gelimi yağmur yağmamış olsa, kar yağmamış olsa bir afet. Yağmur veya kar yağmış olsa Allah bazen gösterir dolu nohut tanesi veya daha büyüğü. İstersem yumruk gibi de bu doluyu yaparım der aslında bize. Öyle yağsaydı o zaman da bir afet olurdu. Yağmurun yağması da ölçüsü de bir e, nimet olduğu gibi hiç yağmaması afet olduğu gibi yağsa da hiç dinmeseydi ne olurdu? Üç gün kar yağdı, İstanbul felç oldu. Bir hafta yağsaydı, 15 gün yağsaydı, yarım metre değil üç metre olsaydı ne olurdu? Dolayısıyla Rabbimizin bu ölçülerini takdir etmek ve rahmetiyle bize devamlı muamele ettiğini unutmamak su deyip yağmur deyip geçmeyip üzerinde tefekkür etmek Rabbimizin nimetlerine şükretmek zorundayız yağmur gökten inmeseydi insan açlıktan kırılırdı bakın susuzluk ve neler barajlar mevzu konuşuluyor kar yağdı barajlar doldu ya yağmasaydı ne olurdu? Ve bitkiler sen ekeceksin toprağa Allah gökten yağmur vermese ne işe yarayacak o ektiklerin diyeceğiz. Rabbimize hamdolsun ona kulluk yapmak bizim için bir şereftir. O kulluğumuzu hayat boyu devam ettirmek ve Rabbimizin nimetlerini hatırlamak üzere hepimizin inşallah Müslümanca Rabbimizi tanıyarak hayatımızı onun istediği alanda geçirmek ve kendimizi ona adayabildiğimiz kadar adamak zorunda olduğumuzu inşallah unutmayalım. Ela inne ahsen el kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizul alim. Kima kallellahu tebareke <tuklar> ve teala fil kelam ve iza kurel kuran festimu ileh ve ensitu laallekum turhamun. <tuklar> Ağzıbıllahim, ne Şeytan Raja, Bismillahi al-Rahman